83. Bölüm Ya Resulallah, bu sefere ben de katılmak istiyorum. Yaralılarla meşgul olurum. Allah Teala belki bana da şehitlik nasip eder. Nebi Ekrem Efendimiz karşısında duran kadına memnuniyetle baktılar. Sen evinde otur. Kur'an oku ey Ümmü Varaka. Allah Teala yine sana şehitlik nasip eder. Yaşı ilerlemiş bir hanımdı. Bununla beraber o güne kadar indirilmiş olan Kur'an surelerini ezberine alan hanımlardan biriydi. Efendimizin tavsiyesine itiraz etmedi. Emir buyurursun ya Resulallah dedi ve ayrıldı. ''Benim hakkımda ne buyurursun bir Nebiyallah?'' Osman bin Affan bu soruyu gözleriyle sorar gibiydi. Efendimiz onun da Medine'de kalmasını lüzumlu gördüler. ''Sen Medine'de kal, Rukayye ile meşgul ol.'' dedi. Rukayye'nin hasta oluşu da Osman Zinnur'u bu sefere katılmaktan alıkoymuştu. Rukayye, acele yola çıkmak üzere olan babasını, ''Bu belki son görüşüm, düşüncesi altında'' ve pek kısa bir zaman içinde görebildi. Bu sefere Medine'nin yerlisi olan Ensar da iştirak ediyordu. Bugüne kadar yapılan ve bazen Peygamber Efendimizin de iştirak ettiği seferlerin hiçbirine katılmamışlardı. Kesin olarak savaşın yapılacağı belli olmadığı için üzerlerine fazla silah almamışlardı. Ayrıca Medineli Müslümanlardan bir kısmı da bu sefere katılmamış bulunuyorlardı. Sayısı 300'den fazla olan bir ordu halinde Medine'den hareket ettiler. Yolculuk anında kulakları bir radar gibi çalışan Ebu Süfyan, Resulullah Efendimizin Medine'den hareket ettiğini haber alır almaz, Gıfar kabilesinden Zamzam bin Amr isminde bir adamı, 20 dinar ücretle kiraladı. Son süratle Mekke'ye gideceksin. Kervanınızı Muhammed ve ashabı ele geçirmeden Bedir mevkine hareket ediniz. Değilse kervandan ümidinizi kesiniz diyeceksin dediği ve yola çıkardı. Sonunda eyvah dememek için başvurulacak bir başka tedbir yoktu. Zamzam hemen yola çıktı. Geceyi gündüze katarak ilerliyordu. Mekke'de olaylar başka türlü ceryan ediyordu. Resulullah Efendimizin halalarından Atik'e bir sabah kardeşi Abbas'ı yanına çağırdı. Yüzünde korku izleri vardı. Ne oldu ablacığım seni mahzun görüyorum. Bir rüya gördüm ve korktum ey Abbas. Nedir gördüğün rüya? Deveye binmiş bir adam geldi. Hep durdu. Yüksek sesle. ''Ey vefasız adamlar! Koşun! Üç güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine yetişin! Ey vefasız kişiler! Üç güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş yerine koşun, yetişin! Ey vefasızlar! Yetişin üç güne kadar vurulup düşeceğiniz savaş meydanına! Ne duruyorsunuz?'' diye bağırıyordu. Halk bu bağırış üzerine onun etrafında toplandı. Fakat o devesini sürdü. Mescidi harama girdi. Kabe'nin arka kısmında durdu. İnsanlar ardından gelmiş, etrafını çevirmişlerdi. O yine yüksek sesle, ''Ey vefasızlar!'' diye aynı sözleri üç defa söyledi. Devesini sürdü. Ebu Kubeys tepesine çıktı. Mekke'ye doğru döndü. Yüksek sesle üç defa aynı şekilde bağırdı. Sonra yakaladığı bir kaya parçasını tepeden aşağı yuvarladı. Hızla aşağı inen kaya parçalandı. Parçanın her biri Mekke evlerinden birine isabet etti. Ahtike rüyasını bitirdiği zaman Abbas da heyecanlanmıştı. Sakın bu rüyayı kimseye anlatmış olmayasın ey Abbas. Aramızda kalmalıdır. Sen merak etme ablacığım. Bir müddet sonra Abbas izin isteyerek ayrıldı. Ayrıldı ama rüyayı dinleyince yüzünü boruşturan hal ondan ayrılmış değildi. Gözlerime ne oluyor ki seni böyle üzüntülü görüyorum ey Abbas? Başını kaldırdı. Utbe bin Rebiyan'ın oğlu Velid'ti. Abbas'ın cevap vermesine meydan kalmadan Velid ilave etti. İçine bir sıkıntı bürümüş gibisin. Şöyle gel ey Velid. Velid, Abbas'la birlikte bir köşeye çekildi. Abbas konuştu, o dinledi. Ancak bu anlattıklarım aramızda kalmalıdır ey Velid. Sakın kimseler duymuş olmasın. Bu konuda bana güvenebilirsin. Atike, Abbas'a ne derece güvenmişse, Abbas'la Veli de o derece güvenebilirdi. Ertesi gün, Abbas Kabe'ye tavaf ederken, orada toplananların, ...hararetli bir konuşmaya daldıklarını gördü. Tavafını bitirip yanlarına vardı. Ebu Cehil onu görünce... ...şu sizin Atike'nin rüyasından bahsediyorduk... ...dedi. Abbas afalladı. Nedir Atike'nin rüyası ne görmüş? Ebu Cehil'in sesinde... eğlenen ve azarlayan bir insanın ifadesi vardı. Ne zaman türedi şu sizin kadın peygamberiniz? Ne demek istiyorsun sen? Demek istiyorum ki erkeklerinizin peygamberliği yetmedi de... Bu defa kadınlarınız mı ortaya atılıyor? Kardeşin Atike, üç güne kadar vurulup düşeceğimiz yerlere koşmamızı emredecek birini gördüğünden bahsediyormuş. Biz sabırla üç günü bekleyeceğiz. Eğer gördüğü doğru çıkarsa ne ala? Şayet çıkmazsa sizi aleme rezil edeceğiz. Kadınlarınızın yalancı olduklarını her tarafa yayacağız. Abbas, bu söylenilenlerin asılsız olduğunu Atike'nin Böyle şeyler görmediğini söylemekle yetindi. İçine bir pişmanlık bürümüştü. Gözleri bu haberi gidip onu anlatan Velid'i aradı. Ama kusur Velid de değildi. İş münakaşaya döküldü mü o zaman Velid. Sen kardeşinin sırrını saklamasını beceremediysen ben senin sırrını nasıl saklayabilirim diyebilirdi. Bir defa ok yaydan çıkmıştı. Ne yapılsa bu haberin daha da yayılmasının önü alınamaz. Hele Ebu Cehil gibi birinin diline kilit vurulamazdı. Abbas yaptıklarına pişman halde evine döndü. Haber kendisinden önce eve ulaşmıştı. Haşimi kadınları Abbas'ın başına toplandılar. Onu gevşek davrandığı için kınadılar. Ebu Cehil şerefimizi beş paralık kessin, sen ağzını bile açma. Bu davranışınla seni tebrik etmek lazım ey Abbas. Abdülmüttalib'in kızlarına dil uzatılsın da, sen sesini çıkaramıyasın. Bari gidip Ebu Cehil'le kozumuzu biz paylaşalım. Bu gidişle artık iş bizlere düşüyor. Bu ve benzeri sözler. Abbas'ı köşeye sıkıştırmış bulunuyordu. İki ateş arasında kalmıştı. İyi ama ben Ebu Cehil gibi... Şirret bir kişiye ne diyebilirim diyemedi, diyemezdi. Çünkü kadınlar artık bu işi kendilerinin bizzat yapmalarından söz etmeye başlamışlardı. ''Sen Abdülmüttalib'in oğlu olduğunu gösteremediysen, ben onun kızı olduğumu ispatlayabilirim. Bundan sonra onunla hesaplaşmak bizim işimiz. Sen aradan çekilebilirsin.'' ''Abbas, sırılsıklam olmuş.'' Fena halde almıştı. Siz yarın görürsünüz diyerek çıktı yanlarından. Dedi ama ne yapabilirdi? Şimdiye kadar sevgili yeğenine yapılan bunca hakaret karşısında ne gibi bir tepkisi olmuştu? Ebu Cehil gibi Mekke'nin taçsız kralı durumunda olan birine karşı ''Hey sen kim oluyorsun?'' diyebilmek öyle herkesin yapabileceği çeşitten bir baba değildi. Ama artık bıçak kemiğe dayanmış bulunuyordu. Sabahleyin kalktığı zaman hala verdiği karara bağlıydı. Gidecek ve onun yakasından yapışacaktı. Bu düşüncelerle evinden çıktı. Mescidi Haram'a vardı. Gözleri Ebu Cehil'i aradı. O ilerideydi. Derhal ona doğru yürüdü ve sert bir sesle ''Ya Ebel Hakem! Ya Ebel Hakem!'' diye bağırdı. Ebu Cehil oralı olmadı. Belki de duymadı. Ama birdenbire adeta koşarcasına, Safa Tepesi'ne doğru ilerlemeye başladı. Abbas önce onu korktuğu için kaçıyor sandı. Fakat dikkat edince daha birçok kişinin aynı tarafa doğru koşmakta olduğunu gördü. Koşanlarla birlikte o da Safa Tepesi'nin yolunu tuttu. Ebu Süfyan'ın 20 dinara kiralayıp gönderdiği zamzam, geceyi gündüze katmış, hakikaten kısa bir zamanda Mekke Vadisi'ne ulaşmıştı. Şehre ulaştığı zaman, üç gündür durmadan koşturduğu devesini durdurdu. Önce gömleğini yırttı parçaladı. Semeri ters çevirdi. Devesinin burnunu kesti ve tekrar bindi deveye. Son süratle Batnı Vadi denilen yere geldi ve alabildiğine bağırmaya başladı. ''Ey Kureyş topluluğu! Felaket! Ey Kureyş topluluğu! Felaket! Ebu Süfyan'a gönderdiğiniz mallarınızın önü Muhammed ve ashabı tarafından kesilmiş bulunuyor. Sanmam ki ona yetişebilirsiniz. İmdat!'' diye bağırmaktaydı. Koşup gelenler burnundan kan fışkıran bir devenin üzerinde yakası paçası yırtık, saçı başı dağınık bir adamın alabildiğine haykırdığını gördüler. Etrafını sardılar. ''Ne var ne oluyor?'' Sağdan soldan sorular yağıyor ama adam bunları aldırış etmeden yetişin mallarımızı kurtarın demekten öte bir şey söylemiyordu. Yeteri kadar hatta yeterinden fazla heyecanın meydana geldiğini ve etrafını geniş bir kalabalığın sardığını görünce onlara Bedir'e yetişin dedi. Artık Abbas'ın gidip Ebu Cehil'in yakasını toparlamasına lüzum kalmamıştı. Bir anda heyecan doruk noktasına ulaştı. Herkesin düşüncesi zamzam zam tarafından getirilen haberin çerçevesiyle kuşatıldı. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimsenin artık atikenin rüyasıyla uğraşmaya vakti kalmamıştı. Öteden beri insanın en kıymetli varlığı olarak bilinen can damarı diye değerlendirilen mal elden gidiyordu. Kanlar beyinlere hücum etmiş, sinirler tepelere çıkmıştı. Sağa solak koşuşanlar bu Hadrami'nin kervanı değil. Muhammed bu defa dersini pek fena şekilde alacak diyorlardı. Haydi, Muhammed'le savaşmaya gidiyoruz. Kimseye böyle bir teklifin yapılmasına lüzum yoktu. Halk kısa zamanda silahlarını vermişti. Ordu komutanlığını yapacak olan Ebu Cehil rüyasında bile bu kadarcık kısa zamanda ...bu kadar kolay bir şekilde ordu toplanacağına inanamazdı. Dudaklarına kadar gelen, taşmak üzere bulunan hırsını yine dudaklarını kemirerek gidermeye çalışıyor. Bazen kendini tutamıyor, alabildiğine küfürler savuruyordu. Fakat neticede memnun olduğunu da inkar edemezdi. Yıllardır biriktirdiği hıncını bu defa alacak son darbeyi vurma imkanını bulacaktı. Yolda yemek üzere erzak götürülmesi lazımdı. Bunu zenginlerin üzerine almaları gerekiyordu. Sen şunu getireceksin demeye ihtiyaç olmadan onlar da hazırlanmış bulunuyorlardı. Zamzamın gelmesinden iki saat sonra bütün hazırlıklar bitmiş denilebilirdi. Yola çıkmak Artık bir an meselesiydi. Kabe'nin bir köşesinde oturmuş olan Ümeyye bin Halef, yerinden kalkma niyetinde değildi. Fakat kendisine doğru yaklaşmakta olan Ukbe bin Ebi Muayet'i gördüğü zaman içine bir sızı düşüverdi. Mutlaka bir fesat düşünüyor olmalıydı. Elinde bir buhurdanlık tutuyor, içinden duman yükseliyordu. Ukbe geldi, bir şeyler söylemeden Ümeyyen'in etrafında dolaşmaya ve buhurdanlıktan çıkan dumanı Ümeyye'ye doğru üflemeye başladı. Ümeyye, kadınlara yapılması adet olan bu hareketin kendisini yapılmasını içerledi. "Ne yapıyorsun Eyüp Bey?" diye bağırdı. Sesinde hiddet vardı. Ukbe ses çıkarmadan işine devam ediyordu. Böylece Ümeyye'nin etrafını birkaç defa dolanmış, Ümeyye'nin sinirleri de ayağa kalkmıştı. Sen neler yaptığını bana söyleyecek misin Ey Ukbe?'' Ukpe bu defa merasimi bıraktı ve alaylı bir sesle. Görüyor musun? Tütülüyorum seni. Erkeklik günlerin sona erdi. Artık kadınlar arasında oturmanda bir mahsur yoktur. Cevabını verdi. Açık bir hakaretti bu. Neden? Neden lüzum gördün buna? Millet harbe giderken burada keyfince oturmak ancak kadınlara düşer de ondan Ümeyye yerinden kalktı. Gözlerinden taşan kin ve nefreti ukbenin yüzüne fırlatan bir bakışla onu sözlükten sonra. Sana da bu hurdanına da lanet olsun alçak herif dediği ve evinin yolunu tuttu. utanacağı adamların önünde hakarete uğramıştı. Halbuki o, ilerlemiş yaşını ve hantal vücudunu öne sürerek bu savaştan yakasını sıyırmak istiyordu. Fakat Ümeyye'nin içini sızlatan asıl sebep, birkaç ay evvel Medineli arkadaşı Sa'd bin Muazzan duyduğu haberdi. Resulullah tarafından öldürüleceğini duymuştu ondan. O günden beri Ümeyye, ömrünün, Son nefesini verinceye kadar Mekke dışına çıkmama kararını vermiş, bugüne kadar da hiç çıkmamıştı. Kendisini alaya alan, kadınlar sınıfına sokma merasimi düzenleyen Ukbe'ye, ''Bu savaşa çıkmak benim için ölüm demektir, bunu biliyor musun sen?'' diyemezdi. Yine korkaklıkla suçlanır, yine alaya alınırdı. Bu işin sonu nasıl olsa ölümle bitecek deyip yürümek de kolay değildi. Şimdiye kadar dünyaya gelen kimse burada kalmamıştı. Ama bu sözü söylemesi de karnım aç, yemek getirin demeye benzeyen çeşitten söylemesi kolay bir söz değildi. Eve geldiğinde hala dumanı tepesinden çıkıyordu. Karısı, nedir bu halin ey Ümeyye dedi. Sorma cevabını aldı. Daha sonra oturdu. Olanları anlatmaya başladı. Sözünü yarı etmemişti ki, içeri giren bir köle ayakta durdu. Ümeyye sinirli bir sesle. ''Ne istiyorsun be adam?'' dedi. Ebun Hakem sizi görmek istiyor.'' Ümeyye sarardı. Çattık belaya der gibi başını salladı. ''Bu ötekinden de uğursuzdur.'' diyerek kalktı yerinden. Artık kurtulamayacağını, Adı gibi biliyordu Meyye. Bununla beraber 40 dereden su getirdi. Bir sürü mazeret saydı döktü. Ama Ebu Cehil bunların hiçbirine beş para vermiyor, yine bildiğini okuyordu. Senin gibi Mekke'nin büyüğü olan bir adam, bu sefere katılmazsa halimiz haraptır. Senin geri kaldığını görenler de gitmemek isterler. En iyisi biz bu işin ortasını bulalım, dedi. Nasıl yani? Bizimle birlikte yola çıkar, birkaç gün gidersin. Ondan sonra döner, gizlice Mekke'ye gelirsin. Ümeyye, bir başka yolun bulunmadığını, onun geldiğini duyduğu anda anlamış, ölüm çanlarının tepesinde çalmaya başladığını kulaklarıyla duymuştu. İstemeye, istemeye, peki, dedi. Hemen kölesini göndererek, Mekke'nin en iyi koşan devesini satın aldırdı. Tehlike anında onun üstüne atladığı gibi Mekke'ye kaçmaktan başka düşünebileceği hiçbir çare kalmamıştı. Aydınlığa Doğru programımızın 83. bölümünü dinlediniz.